Gerisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Beri. Ben Demokan. Ben Galip. Bu hafta sizlerle yılan kadını konuşacağız. mitolojinin en önemli sembollerinden bir tanesi olan yılan ve yılan kadının veya yılan tanrıçanın çağlar içindeki e, izlerini takip edeceğiz. Tüm bunların ışığında e, tabii ki aslında Şahmaran'ın kökenlerini arıyoruz. Birincisi Şahmaran ve Şahmeran diye Türkçe'de geçiyor bir farkı yok benim anladığım kadarıyla şahmeran Farsçadan gelen kökü orada meran mer yılan demek meran yılanlar demek şah bildiğimiz şah işte yılanların şahına geliyoruz yabancılar yazarken sahmaran diye yazıyorlar daha uygun geldiği için sanırım bizdeki şahmaran kalmasının sebebi de o yabancı yazılıştan geliyor ve yılanlar olduğu için konumuz yani serpent de bu serpens'den geliyor. Serpens yılan demek. Serpentigen var. Yılandan doğma yılandan gelme anlamında. Ki bu daha uygunmuş. <gülüyor> Değil mi? Bir de yalnız şunu merak ettim şunu buldum. Ne düşünüyorsunuz? Bir de serpentipes var. Bu da Yunancısı galiba. Yok. A anlamı ne? Yılan ayaklı. Oo. Şimdi ayaksız bir yaratığın bir kelimesi var ki adı yılan ayaklı. <gülüyor> <gülüyor> Bu direkt olarak krefere etmiş yani konuştuğumuz konuyu aslında. Çünkü genelde şahmanan da öyle ifade edilir ya belden yukarısı insandır belden aşağısı yılandır. Yılan Zaten... ayaklı olmuş oluyor öylelikle. Yılan adımlı da olabilir o. Yani ayağını fazla havaya kaldırmadan adımını atıyorsa sürükler gibi sürer gibi. Ha, arkasında için... iz bırakarak. Ha, bir diyorsun. de yani yılan ne bileyim şimdi günümüzde o kadar şey bir yaratık değil Evet, i̇yi, bir yaratık. <gülüyor> i̇yi bir yaratık değil. Yani, iyi bir ünü yok. Geçmişte de hani korkulan ama bir yandan da saygı duyulan bir yaratık. Yılan ayaklı dediğinde hani bu Düştaban gibi uğursuz gittiği yere bela getiren ya da işte yılan çıkartan falan yani bir maraza sebep falan. Güzel yorumlarda olabilir tabii bilmiyorum ama ne yani şey kelimesi şey olması benim şey yaptı. Latince'de serpen tipes diye bir kelime var. Yılan ayaklı anlamına geldiğinde birkaç yerden teyit ettim. Güzelmiş. Ben beğendim kelimeyi. <gülüyor> ama bugün şeyini geçersek bir yılanlardan bahsetmek işte gerekiyor bugünkü bakışa gelmeden önce o eski bakışa ve sembolizme bir bakalım. İlk önce şöyle başlayalım. İnsanların hayvanları gözlemlemeye başlamasıyla beraber yılan çok önemli bir yer ediniyor kendine. Özellikle inanış sistemleri açısından. Ne zamanki inanışlar başlıyor, ne zamanki dini bir takım alışkanlıklar veya işte uygulamalar başlıyor... Yılan da bu uygulamaların içine giriyor. En erken dini inanışlara baktığımız zaman özellikle yılana tapınmayı görüyoruz hı hı. ilk başlarda. Ki bu da bize yılanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor inanç sisteminde. Biraz şaşıracaksınız ama aslında yılan başlangıçta oldukça iyi bir üne sahip. İyi şeyleri simgeliyor. En başta ölümsüzlüğü ve de yeniden doğmayı simgeliyor. Bunun sebebi de kendi derisini soyunarak arkada bırakıp yeni derisiyle hayatına devam etmesi. Aslında bir anlamda yeniden doğmuş oluyor. Ve de eskiden tabii bunun bir deri değişimi olduğunu bilmediği için insanlar bunun bilimsel olarak açıklamasını bilmedikleri için gerçekten o derinin içinden yeni bir vücut çıktığını ve gerçekten yenilendiğini zannediyorlardı. Buradan da biraz geliyordu bu iş. Tabii bu hemen ölümsüzlüğün yılanı affedilmesine sebep oluyor. Yani en başta aslında ölümsüzlüğü, yeniden doğumu ve yenilenmeyi işaret ediyor. Bir de yılanlar birbirinden karakteristik olarak çok ayrılabilen yani birey babında ayrılabilen yaratıklar değil, birbirine çok benzeyen yaratıklar. E, rengi, dokusu vesairesi itibariyle, tipi itibariyle de çok değişiklik göstermiyorlar. Bir yılan öldüğü zaman ona çok daha yani ona çok benzeyen bir başka yılanla hemen karşılaşma şansınız da var. Bu nedenle aslında ölümsüzlerken bir de çok da oluyorlar. Hala günümüzde insandan kaçtığını ya da işte popülasyonun, yılan popülasyonun neredeyse ortadan kalktığını düşünebiliriz Anadolu'da. Ama e, yani yılanı yok edemezsiniz. Yılan zaten yararlı bir hayvan. Bu nedenle çok da oluyorlar. Korkutucu olmaları vesaire birazcık ondan da kaynaklı olabilir. Hemen bir diğerine bakalım. Bir kere şimdi uz uzun yaşadığı düşünüldüğü için bir ölümsüzlük söz konusu veya yenilenme söz konusu bunun içinde pek çok pek çok şeye tanık olduğu düşünülüyor ve pek çok şey öğrendiği. Bundan da hemen bilge olduğu evet. söyleniyor. Yılan bilgedir, pek çok şey bilir babını. Bu aynı zamanda yılanın taktik uygulamasıyla da alakalı. Saldıracağı zaman nereden saldıracağını, nasıl saldıracağını tasarladığı için aynı zamanda taktisyen ve zeki hmm. yaratık. Olarak nitelendiriliyor. Evet, bir de yılan herkesin yanında konuşmuyormuş. Gittiği ortamlarda ağırlığını koruyormuş. Buradan da onu anlıyoruz. <gülüyor> Etrafına bir efsane, bir mitoloji yarattığına göre böyle bir sosyal bir şeyden bahsediyoruz burada. Tabii tabii. Gözde görülür bir şey değil bu. Yani bu espriyle doğru girdin bence. Çünkü zaten doğuya gittiğimizde de yılana kanat takılıyor ve o kanatlarla ejderha dönüşüyor. Ejderha'da da uzun uzun anlattığımız gibi ejderha'nın de, bilgeliği de... Evet. E, çok bilinen bir şeydir. Tamamen o da uzun yaşama bağlıdır. Bir de güneyde de var aynı iş. Yani Afrika'ya doğru giderken de işte hani Fenikelilerin dragalarından bahsetmiştik ya Dagona. Daha sonra ata olan Ejderhan'ın da isim babası olabilecek, isim annesi olabilecek su şeylerinden, canavarlarından. Evet. Su tanrı, tanrılarından ya da işte bir şey var, bir eş bağlamı var ama... Hani hem suda hem karada yaşıyor olması itibariyle işte gömlek değiştiriyor. Biz deri değiştirdiğini bugün biliyoruz. 2016'da bunu söylemek kolay. Şöyle bir 2000 seneye gittiğinizde beden değiştiriyor. Aynı zamanda ruhsal bir yaratık haline de geliyor. Böyle büyülü bir şey haline de dönüşüyor. Bir de her şeyi biliyor bilmiyor hikayesi. Yani biraz tekinsiz olduğu için insanlar şey yapıyorlar. Hayatta kalıyor öldürürsen geri geliyor falan gibi. Etrafında bir efsane var. Ondan dolayı ufak ufak bir bilgelik atfedilmiş gibi görünüyor. Tabii biz bunu çok daha derinlemesinde Ejderha bölümünde konuşmuştuk. İkinci sezon, beşinci program gibi bir şeydi galiba. Şeyle de al alakalı aslında işte baştan beri çembere verilen görev, sonsuzluk işareti olduğu için, yani sürekli döngü olduğu için yılanın o şekli almasının sebebiyle de hmm. e, bu şey ona görev ona verilmiş. Şimdi burada iki tane şey var. Biri dediğin gibi e, kuyruğunu yutan yılan. Zaten e, sonsuzluğu bize getiriyor şey Yunancası. E, Oroboros Hı. kendi kuyruğunu yiyen demek oluyor. Ama kökeni aslında mısıra kadar gidiyor. Ayrıca bunu yılanda bırakmayalım. Bugün internetin yarısı kendi kuyruğunu bacağını yiyen kediyle dolu. Şimdi sadece <gülüyor> yılana vermemek gerekiyor bence orada şeyi. E, bir de şey var tabii. Şimdi yılanın o eski zamanlarda yılan. Korkulduğundan çok bugün artık şehirli insan bakışıyla bizler çok bakıyoruz. Kasabalı, şehirli vesaire gözüyle daha çok bakıyoruz. Ve doğadan uzak gözle o yüzden çoğu insan için korkutucu olması hep öne çıkmış. Bunun sadece bu değil bir de dini olarak korkutucu olması da öne çıkmış. Bunun sebeplerini de şimdi konuşuruz. Ama eskiden gerçekten bilge olmasını mesela bu suyla olan ilişkisine de bağlıyorlar. Çünkü... Denizin o dalgalarıyla yılanın vücudunun hareketlerini eşleştiriyorlar. O da dalgalanıyor, o da dalgalanıyor. Hatta hem İskandinav mitolojisinde hem Hint mitolojisinde birebir okyanusla eşleştiği, yılanın hem okyanusta yaşadığı ya da okyanusu çevrilediği ya da dünyayı çevriliyip okyanusun ve dünyanın hareketlenmesini yani depremleri bile kontrol ettiği üzerine mitolojik hikayeler var. Bu Sümer'de de var. Zaten Sümer'in birazdan geleceğiz. Ee, Sümer'e gelmezsek olmaz. Tabii ki. Oradan başlamasak olmaz. Evet. En eski ana tanrıçası yani yaratıcı tanrı suyla ilintili. Tabii, kocası o, su zaten. <gülüyor> e <gülüyor> yani Enki. Enki de suların enki efendisi aynı. Hani, yani. Enki'den, önce. Enki'den önce. Ne Anu var? Ondan evvel ne var? Hayır. Nam mu? nam, ha, nam evet. baş yani evet. her şeyi yaradan, bütün tanrıları kara doğu vadde. doğuran. Ya, kara Aynen, Black Metal yani. <gülüyor> Daha henüz kimsenin gitmediği bir saatte, bir sahile gittiğinizde dalgaların bıraktığı kumsaldaki izleri gördüğünüzde aklınıza iki tane şey gelebilir. Birincisi dalgalar, ikincisi yılan. Çünkü yılan ilerlerken e, bu formu, bu şekli getirir suyla alakalı ilintilendirmesinin aslında şekilsel olarak, cisim olarak da bir etkisi de var. Ee, doğanın geri kalanında hakim olan yaratıklar genelde işte memeliler ya da kuşlar genelde omurgalı oldukları için böcek haricinde. Ee, bir şey etkileri var. Onların vücutlarının alabileceği bir poz bir form var. Maksimum esnekliği vesairesi evet. var. Yılanın aslında böyle bir durumu yok. Yılanı işte da olduğu gibi bir çember gibi düşünmek Yanı sıra işte hani bizdeki meşhur Vav harfiyle de tanımlama gibi bir durumunuz da var. Kendi içine doğru bir kangal bir sarmal olma durumu da var. Daha sonra işte 90'larda altın oran diye bütün sağcıların ağzına düşmüş bir şey e, hadise halinde alıyor. Onu da mesela yılanın çöreklenmesiyle tanımlayabilirsiniz. Yani evet. Kendini iyi hissettiği bir form gibi. Hatta bugünkü sonsuzluk işareti de aslında yılanın formlarından bir tanesi. Tabii tabii zaten yılan da söylüyorlar. Yani Serpentin sadece bir O çizmesi gibi değil. Aslına bakarsanız bir hani böyle Candice Smith gibi sekiz yapması <gülüyor> evet. e, daha şey oluyor, Daha doğru bir form olarak görünüyor. Şimdi bir kurbağada olsaydı eğer şekiller ya da işte formlar arası bir geçişinden de ayrıca bahsedebilirdik. Yani ilk önce suyuda yaşıyor mesela kurbağalar. Ayakları yok, kuyrukları var. Daha sonra kuyrukları bırakıp şey yapıyorlar, karada yaşamaya başlıyorlar. Daha sonra hem karada hem suda yaşıyorlar gibi bir yaşantıları var. O da mesela çok etkilemiş. Ama yapısal benzerlik nedeniyle evet. zaten aynı sülaleden de geliyorlar şey ilk başta yılana atfedilmiş şey hadiselerden biri de bu olabilir. Çoklu yaşardık ölmemek. Bir de birden fazla hani dona girmek artık büyülü bir şey ya. Yani o yaratık seninle konuşmuyor çünkü sen onun dengi değilsin o yüzden konuşmuyor gibi. Hani kurtla kuşla, yılanla konuşmak hani bu velilerin vazif şeylerinden, meziyetlerinden biridir ya. Hazreti Süleyman işte bütün hayvanlarla konuşabilir gibi. O orada büyülü bir şeyle katıyor, bir havada katıyor böyle antik insanın beyninde. Evet ama o büyülü meselesi hazır gelmişken sırası şunu söyleyeyim. Büyülü zamanların yılanı dediğim gibi bilge, ölümsüz hatta doğurganlık vesaire gibi şeyleri de doğal olarak yenilenmeyi sembolize ettiği için doğurganlığı, evet. e, bereketi de aynı zamanda sembolize etmiş. Sebeplerinden bir tanesi de doğurganlık ve bereket. Aha. Sebeplerinden bir tanesi de şekli itibariyle bir anlamda toprakla yeryüzü arasında bir göbek bağı olarak görülüyor. Evet, sürüngen göbek olduğu bağı. için zaten yere en yakın neredeyse ama yeraltında yaşıyor. Hem de bir de yani o göbek bağı meselesi. Yani Gılgamış'ta da mesela ölümsüzlük otunu çalıp götürüyor ya. Evet. O yüzden de zaten yani hınzır mı diyeceğim. Trickster. Yani bir, evet bir trickster numaralı yapan bir şey tarafı da var. Muzur bir tarafı da var. Büyük ihtimalle e, cennetten elmayı e, elma yüzünden kovulma hikayesindeki rolü de bu Gilgamiş'teki otu çalma hikayesindeki rolüyle aynı. Evet, onunla aynı ama kullanışlı açısından bu önemli. Dediğim gibi büyülü zamanlar derken ben bu tek tanrılı dinlerden öncesini kastettim en azından bu program için. Hmm ve hep bilgeydi ve hep iyiydi ve korkulan aslında çok değildi. Çok nadir. Yani Batı'ya yanaştıkça daha korkulan, daha sevilmeyen bir yaratık olduğunu görüyoruz ama e, eski devirlerde de özellikle tek tanrılı dinler gelince bunu ne kadar az, ne kadar çok söylesek bence azdır. Bir din gelince eski dinin iyilerini hemen kötü yapar ki ya da kendine katar <gülüyor> ya kötü yapar ya kendine katar ve e, kendi kullanmaya başlar ki o inananları kendi yanına yeni inananları yaratabilsin, kendi yanına çekebilsin. Evet. Ve sonuçta Hristiyanlık'ta da Havva'ya yasak elmayı vermesi ya da işte neredeyse tek tanrı dinlerin hepsinde Havva'ya yasak elmayı vermesiyle ünlü ve bu sanki kötü bir şeymiş gibi gösteriliyor ama altı çizilmesi gereken bence burada... Yine bilgiyi vermesi, insanlara bilgi veriyor. İnsanlara bilgi vermek o kadar da kötü bir şey değildir. <gülüyor> Ama bugünkü kötü imajının arkasında bizim şehirliliğimiz, doğadan uzaklaşmamızın yanı sıra... ...bu tek tanrılı dinlerin kendilerini öne çıkarma, eski dini yok etme, eski inanılan iyi şeyleri kötü gösterme çabası olduğunu da düşünüyorum. Şimdiye kadar saydığımız özelliklerine daha ekleyeceğimiz aslında bir sürü özelliği var. Mesela otları tanıdığı için... Şifacı konumuna geçiyor. Saldırıya karşılık verdiği için intikamcı olarak görünüyor. Kimi zaman aynı işte Gılgamış'ın hikayesinde olduğu ve yaptığı şey yüzünden kandırıcı veya muzip olarak kabul ediliyor. Şakacı veya evet. muzip olarak kabul ediliyor. Tabii Mesela şeylerde de göreceğiz şimdi mitlerin bir kısmında da rahatlıkla görülebiliyor. Koruyucu üst, rolünü de üstleniyor. Bereketin evin vekilerin koruyucusu olarak düşünüyor. Çünkü bunlar biliyorsun fareydi vesaireydi çarptı çurttu Hı. temizliyor. temizliyor. Yılan evi terk ettiği zaman bereketin de evin terk ettiği düşünülüyor. Ve tabi işte bu bereket vesaire girince sağlığı da unutmayalım. Belir, çok uzunca bir dönem. En azından Yunan'da net bir şekilde işte Hermes'in asasında Hı. görebiliriz. Asklepios'un da o birbirine geçen yılanlar temsil eder ki sonra da ve hala bugün de devam eden tıp sembolünü oluşturmuştur. Evet. Ee, bizde de Lokman hekimi yetiştiren kişi Şahmaran'dır mesela. Ya, bugünkü konumuz olması itibariyle de daha e, ön plana çıkacak. Yılanın bilgeliğinin hekimliğin atası olması ya da işte artık sonradıya varmış hekimlikten bahsediyoruz. İnsan diriltmekten ya da işte ruhu işlemekten falan gibi. Hı hı. Lokma, Lokman hekimde bu bir ortaya çıkması söz konusu. Bu hadiseyi de başlatan kişi, bilgiye sahip olan ve öğreten kişi de... ...yine bir yılan, yılan kadın hatta. Şimdi bir yavaştan sıralamayı da hani biraz tutturmaya çalışırsak... ...her yere saldırdık ama... ...Sümer'e yanaşayım ben, sen sonra onun başına da gel. Tamam. Daha önceden bahsettiğimiz... E, sağlıkla da ilişkili olduğu için söylüyorum. Elimizde bizim Damuzi var. Hmm. Temmuz, Enki'nin de çocuğu. Hem Enki'nin hem İnanlı'nın hem de Temmuz'un yılanla sembolize edildiği bir dönem yaşanmış. E, Temmuz doğa tanrısı ve ölüleri diriltebilmek gibi de bir özelliği var. Kendisi ölü zaten bir yerde. Ha, yani Kendisinin böylece. bir yerinde ölü zaten o da. Tamam. Ölüdür ölü, ölü. Yani. diyorsun. Onu da bizim Gallo öldürüyor zaten. indiriyor yer evet. altına da. Evet. <gülüyor> Ama yani bu yenileme meselesi var. Hayata dönmek oluyor. Tabii yani o gittin döndün sağlığına yeniden kavuşsun. O yenilenmeyi sağlıyor. Doğanın yenilenmesini de böylece yani Temmuz'da görebiliyoruz. Yeraltı orada önemli bir yere tekabül ediyor. Bizim bu yılanla alakalı notlarımızda da aslında bu hayvanı yani hem bilgiye hem tekinsizliğe hem ölüme atfedilmesinin işte ölüme çarenin Yılının ağzında olmasının vesairenin bir sembolik bir göndermesi var orada. Çünkü öldükleri zaman insanlar genelde toprağa düşüyorlar gibi bir yapıda var. Gömüyor insanlar. Yaksalar bile gene bir yere serpiyorlar ama yer çekimi işte. Her şey bir toprağa karışmak zorunda gibi bir durum var. Evet. Burada da yani yer altında en çok haşır neşir olan, sizden korkunduğunda ya da görünmek istemediğinde yer altına kaçan, oyuklarda yaşayan bir yaratıktan bahsediyoruz. Yani bu amfibi örneğinde suda ve karada ...yaşam örneği vermiştik ya... ...hani bu sanki karada ve daha derin karada... ...yaşayan başka bir yaratıktan bahsediyoruz. Bu nedenle de işte hani bu bilgeliği... ...sonuçta Tibet ineği yapmıyor... ...yerin altında yaşamadığı için... ...ya da bir köpek olamıyor. Hani bir tilki milki de işin içine... ...bir kısım girer, onların da oyukları var ama... ...çok fiziksel olarak da... bunu ...adresleyebileceğiz bir yerde duruyor yılan... ...ve yani o nedenle de... ...yılan şeyi de Yani Biraz önce de söyledik ya, Gılgamış'tan şeyi alıyor ölümsüzlük otunu otu. ve havalanıp gitmiyor. Hani rüya sonuçta olduğu için Cemil Mılmaz'ın örneğinde olduğu için birden havalandım falan demiyor. <gülüyor> i̇şte yer Denize, altına, oyuna kaçıyor. Suyun içine kaçıyordu benim hatırladığım denizde yaşıyorlardı o macerayı. Ya. Denizden otu çıkartıyor. Uyurken sahilde bir tane şey geliyor. Alıyor ve oyuna veriyor Yani gene yer altında olan yer altında kalır diyor evet. böyle. E, o nedenle bir şey etkisi de var. Yılanın yaşam alanının da aslında bu hikayede bir yere olmasının bir bir rolü olmasında sağlığını düşünüyorum. Evet, bir şeyin gelelim. altında yani illaki. Evet, yılan kaçar yani ne bileyim eskiden kilerde şey olurmuş böyle kutsal kiler olduğunu düşünsene ölüler oraya gidiyor falan. <gülüyor> şöyle söyleyelim. Önce ışık vardı. Hadi bakalım. <gülüyor> evet şimdi Sümer, Sümerleri hazır konuşurken ben birazcık daha geriye gideceğim. İlk en başa gideceğim. İlk Sümer. <gülüyor> Aslında en eski tanrıça ve ilk tanrıça olarak bilinen Nammu'ya geleceğim. Nammu sonsuz okyanus veya senin dediğin gibi Dark Matter'dan işte büyük tanrılara can veren yani yaratıcı tanrı. Her şeyin anası olarak biliniyor. Okyanusla yani daha doğrusu suyla ilişkisi onu balık veya yılan olarak tasvir edilmesine sebep olmuş. Hatta bazı figürler var yılan kafası şeklinde başı. Bir de şey olarak da biz etrafımızda bulunan yaratıklara bakarak bunları isimlendiriyoruz. Genelde balık olarak tasvir ediliyor zaten eski şeylerde bu tarz yaratıklar yani su yaratığı gibi. Şu an suyu tükenmiş bir dönem insanları çok korkutmuş olan bir yaratıktan da bahsediyor ol olabilir insanlar. Ee, ne bileyim bir yılan balığı ama tabii tanrı seviyesinde çok büyük bir yaratık da olabilir. Öyle bir şeyin anısı da olabilir bu ilk anlatılardaki o tasvirler. Safi dev bir yılandan bahsedilmiyor. Yani bizim ejderha bölümüne tekrar referans verirsek. Aynı zamanda bir bilge, bir akıllı, daha farklı bir formda olan bir yaratıktan da bahsediliyor. Tasvir ediliyor zaten. Eli ayağı doluyor, elbisesi doluyor, bilmem ne oluyor. Evet bunlar zaten yani hayvan gibi düşünmememiz lazım. Bizler artık tanrısal varlıklara pek alışık olmadığımız için ve inanılmadığı için. Bunlar fantezinin e, öyleleri olarak kaldığı için. E, Ama velakin o dönemde... Bir tanrıyı bir hayvanla eşleştirdiğinde o artık ne sadece hayvan oluyor ne sadece tanrı oluyor bambaşka kendi başına bir yaratık, yaratık oluyor. oluyor. O tanrının da kuzeni oluyor zaten. O yüzden işte gidip bir tane yılana bir şey yapamıyorsunuz. Çünkü işte ne bileyim yok Meduso yok Şahmaran duyar onu. Sen onun kuzenine böyle bir şey yaptın. Ya tabii intikamcı olan. çünkü aynı zamanda. Tabii tabii o soydan geliyor gibi. İlk önce An yani gökyüzü tanrısını, daha sonra Ki'yi yani toprağa, daha sonra da Enki'yi yaratıyor. Enki'ye insan yaratma fikrini veren Nammu. Evet. Şimdi kadın doğurganlığının da ondan geldiğine, çünkü yaratıcı tanrıçı olduğu için doğurganlığın da ondan geldiğine inanılıyor. Hı hı. Ee, daha sonra Nammu, Babillerin Uru ve geri kalan e, Sümer ülkesini ele geçirdikten sonra Siamat adını alıyor. Yani çok benzer oldukları için ve aynı zamanda pek çok şey onu andırdığı için e, bu şekilde geçiyor. Tiamat mesela e, Marduk'la işte Babil'lerin esas tanrısıyla savaştığı zaman e, yaratıkları meydana getiriyor. Onları yaratıyor. Canavarları yaratıyor. <gülüyor> Bir anlamda aslında tarih boyunca hem iyi hem kötü olarak nitelendirilmesine sebep olan şeylerden biri bu. Sonuçta ilk tanrıçamız yılan formunda Nammu. Evet. Sümerler'de, Akatlar'da, Babiller'de yılan efsanesi epey karışık ama Sümerler'de hemen hemen hem, her tanrıda muhakkak bir yılan evet. tanrıça veya yılan figürü veya yılan formu bahsi geçiyor. Bu benim bayağı bana enteresan geldi çünkü Mısır'da da aynı şey geçerli. Evet zaten o bölgeye çevreye doğru yayılırken en çok aslında yılanın Görebileceğimiz başka bir mitoloji de Hint mitolojisi. Yani şeylerle aynı dönemde Mısır'la vesaireyle aynı dönemde bir de orada kocaman bir Hint mitolojisi ilerliyor. Ve yine işte bu kıvrımlı hareketiyle hemen okyanusla denizle ilişkilendirilip bilgelik veriliyor. Hatta J.E. Sirlo'nun semboller sözlüğüne göre yılanlar tüm dünyada her zaman bilgelik sembolü olmuş. Ama Hindistan'da bir naga olarak bir ismi de mevcut. Hatta ben yılan'a baktım şey kobraya ona da naja naja diyorlar yani nasıl okuduklarını bilmiyorum ama naja naja diye yazıyor ve bu ile bire birebir ilişkilendirebiliyoruz. Bu da meditasyon yaparken kobra üzerinde naga diyorlar tabii ama ben heykellere baktığımda kobra'yı görüyorum. Evet, çok başlıydı. Bazen çok başlı, bazen tek başlı kobra. Üzerinden yükselip altına hatta çöreklenip bu da o çöreklenmiş haline oturur. O da omuzlarını bu sorgucunu açar. Onun rahat meditasyon yapması için onu çevreden her şeyden korur gibi bir şey var. Bir de tabi felsefi olarak bahsedip geçeceğim ama Kundalini yılanı vardır. Kundalini de bu meditasyonda, yogada kuyruk sokumundaki o ilk çiğ noktası olarak söylenir. Yılan oraya Çöreklenmiştir. O orada var olan insanın kullanılmayan potansiyel gücüdür. Kundalini. Onu açığa çıkarmak, çıkarmamak bu yoga ile yapıldığına inanılan. Yani bilgeli ortaya bir şeydir. Yani. Aynen öyle. Burada da bilgeliğin, o insanın potansiyel gücünün ortaya çıkışını simgeler Kundalini. Şimdi Mısra geldiğimizde bilinen baris tanrıçadan bahsetmeden şeyi şeyden bahsedeceğim. Yaratılış öncesi yani yaratılış hikayelerinden önce var olduğu söylenen dört çift tanrı var. Bunların dördü erkek, işte dördü kadın tanrıça. Hı hı. Ya da dördü Aynen. tanrı, dördü tanrıça. Tanrı olanlar demin senin bahsettiğin <gülüyor> şekilde kurbağa olarak hı hı. E, dillendiriliyor. Tanrıçalar ise Yılan olarak dillendiriliyor. Bunların e, adlarını sayayım ben size. nanet Amaunet, Kauket, Hauhet şeklinde dört tane tanrıça var. Evet. Şimdi hemen onların ertesine geliyoruz. İşte e, yaratılış falan geçiyoruz. Vajjet'e geliyoruz. Yeşil olan anlamında. Bu Yunanca'da Buto. Buto veya Buto olarak da geçiyor. Aşağı Mısır'ın baş tanrıçası. Birleşme ile yani... Yukarı Mısır ile birleştiği zaman hepsinin baştanrçası oluyor, e, yılan olarak sembolize ediliyor. Tabi neden Green One dendiğinde anlamış olursunuz böylelikle. Çünkü o bölgede en çok rastlanan yılan nedir? Yeşil yılan. Çayır yılanı. Çayır yılanı. Aynı zamanda Papirusin rengine atfedilerek bu isim veriliyor. Papirusin renginde anlamında kullanılıyor. Burada enteresan bir şeye parmak basacağım. Kralların ve doğum yapan kadınların koruyucusu olarak biliniyor. Şimdi doğum yapan kadınların koruyucusu bir tanrıçadan, yılan tanrıçadan daha sonra şeye geliyoruz. Daha sonra düşünsene Lamia'ya geliyoruz çocukları yiyen. Yani. Hani bir, evet. bir, bir yerde çocukları bir koruyor bir yerde dışında. yani çağlar içinde neyin neye dönüştüğünü <gülüyor> göstermeye çalışıyorum. Kim zaman çift yılan başlığı olarak resmediliyor. Ya da kadın başlı yılan olarak tasvir ediliyor. Ra'nın koruyucusu kabul ediliyor. Aynı zamanda Ra'ya karşı çıkan, karşı gelen veya saldıranlara Ra'nın ateşinden yolladığı veya zehir tükürdüğü söyleniyor. Bir adı da Lady of Flame yani ateşin hanımı. Evet. Zaten Mısır'da yılanla tanrı arasında, tanrılar arasında çok büyük bir bağlantı var. Yani her tanrıda bir kere yılan sembolünü görebilirsiniz. Çünkü tanrısallığı işaret eden bir simge haline gelmiş Mısır'da. Aynı zamanda tacın da şeyidir, sembollerindendir. Yukarı mısır, aşağı mısır iki tane yılanla temsil edilir zaten. Mesela Os Osiris, Isis bunlar yılan formuna girip çıkabilen e, tanrılar. Renenutet var. O da kobra tanrıçası olarak kabul ediliyor. Hı -hı. Veya Meneseger var. Sessizliği seven tanrıça deniliyor ama onun da yılan formu var. Ses, ben bu Melis'e e gelip sevdim ya. Hı. Sessizliği seviyor değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Sonra Yunan'a geliyoruz. Şimdi bir kere bin, Minat'tan önce 1600'lere ait olan bir Girit'ten çıkan yani Girit'teki kazılardan çıkan Minos medeniyetine ait bir yılan tanrıça heykeli var. Onu gördünüz mü bilmiyorum. Epey enteresan. Başı yılana benziyor. <gülüyor> Bunun daha çok Vatjet'i yani Mısır tanrıçasına simgelediği söyleniyor bazı araştırmacılar tarafından. Yani oradan alındığı söyleniyor. Ama Yunan tam olarak girdiğimizde Ekidna dediğimiz bir tanrıça var. Bu da Tartarus ve Gaia'nın kızı. Bir canavar olarak tasvir ediliyor. Yarı kadın, yarı yılan. Tayfun ile birlikte olup canavar çocuklar doğruyor Bu kim bunlar? Chimera, Orthos, Hydra, Sphinx, hı hı. Skila, Gorgon gibi. Sahra tünler hikayesini bana hatırlattı. Bu Arap kültüründe bahsetmiştik, Lilith'te bahsetmiştik. Aynı onun hikayesi gibi. Hani daha sonra Hristiyanlıkta da tekrar kendine ayar bulan şeyde pardon. Eski Ahit'te ve Yeni Ahit'te tekrar tekrar geçen şeytan'dan çocuklar yapmak ondan hmm. sonra onların kötülüğün annesi olmak gibi mevhum vardı oradaki tasvire çok uyuyor benim gördüğüm yaz dikkatinizi çekerse bunların çoğu da zaten şey ya serpent ya dragon denilen ya da işte yılan kavi evet. yaratıklar tabi bu dönemde şey yine doğu tarafları kuzeyi tarafları atlamayalım altay mitolojisinde de yer ve gök ejderinden ejderhalarda da biraz bahsetmiştim ama yani bahar aylarında o Yer ejderi kalkıp göğe çıkıyor ki yeniden doğayı uyandırıyor, yenilenmesini sağlıyor. Yani o yenilenmeyi de başlatıyor. Orada da o iş yürümeye devam ediyor. Tabii en önemli figürlerden bir tanesi Gorgon kardeşler, kız kardeşler. Üç tane kız kardeş var. Medusa, Steno ve Uriel. Sadece Medusa ölümlü. İki diğer iki kız kardeş ölümsüz. Bunun hikayesini zaten çokça biliyoruz. Kafasında... Yılanlar, yılanlar olan kız kardeşler bunlar. Ayrıca zehirlidir kafasındaki yılanlar. <gülüyor> çok çirkin olduğu söyleniyor. Kimine göre de çok güzel oldukları. Yani ya çok çirkin ya çok güzel oldukları tasvir ediliyor. Hangisine inanacağımızı da <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama sonuçta şey yani horrifying visage yani bu şey olarak da algılanabilir. Korkunç bakış veya <gülüyor> korkunç görünüş. Evet ve dünyanın öbür tarafında da devam ediyor. Ben sağa sola saldırıyorum ama unutulmaması lazım. Maya, Aztek ve İnka'da da bir bizim kanatlı tüylü yılanımız var. Ketzalcoatl adı altında. Yine doğanın bilgeliğini simgeleyen bir yaratık. Tamamen bütün bunlardan uzak kendi başına Güney Amerika'da da yaşarmış. Lamia var. Zaten Lamia'yı biliyoruz. Onu e, Lilith bölümümüzde epey genişçe konuşmuştuk. Tekrardan çok fazla evet. e, girmeye gerek görmüyorum. Abizu var. Şimdi bu Abizu genelde bizim hep korku filmlerinde onun bunun içine giren e, şeytani varlık, iblis veya şeytan olarak bilinir. Bu Doğu Avrupa yani yakın Doğu Avrupa ile ilgili bir efsane. Bu bir dişi iblis olarak hı hı. geçiyor gene. Düşüye veya çocuk ölümüne sebep oluyor. Aynı zamanda Lilith'in bir uzantısı olduğu söyleniyor. Tamam zaten hikayelerinde çok e, benzer tarif. Hem Lamia hem Lilith'in işte çocuk kaçırdığı, saldırdığı, öç aldığı vesaire hem Yunan mitolojisinde var hem Tevrat e, anlatılarında, sözlü Tevrat'ta o hikayeleri bulabiliyoruz. Kendisi de kısırmış bu arada. Yani e, ondan dolayı yapıyormuş balık veya yılan kahve hatlara sahip Hı -hı. olduğu söylenir. Hı -hı. Burada benim ilgimi çeken başka bir şey oldu. İsimde bak bugüne kadar hiç dikkat etmemişti. Ama şimdi dikkat ediyorum abi. Abası ile Abizu'yu bir düşünür müsünüz? Ses benzeşmesi. Ama ikisi de aynı şey. Albastu abası. Alkarısı. Güzel. Evet. Çok ilintili duruyor. Şimdi gel gelelim Şahmaran'a. Şahmaran çok ilginç. Kendini bir coğrafyanın içerisinde yani belli bir alanda tanımlayabileceğimiz bir karakter. Benim araştırmalarıma, notlarıma göre. Şahmaran'ı ne yazık ki Maya'da ya da Pasifik Adaları'nda göremiyorsunuz. Şahmaran gerçekten Mezopotamya'da bile değil. Ee, Anadolu'da birazcık belki İran coğrafyasına yaklaşmış. şey. İran-Fars yalnız orada bir yanlış anlaşılma yaratıyor olabilir. ismi. Bizim telaffuz ettiğimiz ismi İran ve Fars olduğu için bir şey yapıyoruz, bir çağrıştırıyoruz. Ama özünde baktığınız zaman bayağı Anadolu'nun kendine has, en has yaratığı, başka yerlerde %100 tutmayan, kendine ait bir hikayesi olan ve sadece Türk-İslam hikayesini değil, böyle antik Yunan'ı da kapsayan, evvelinde Sümer'den, Hitit'ten de izler taşıyan tamamen buralı. Bizim hemşerimiz olan bir korku hikayesi. Evet benzeri Hı -hı. hikaye yok yani ona dayı. Yok. Çok ilginçtir bu konuda. Türkler genelde yani Türk hikayeleri hatta sadece Türkler değil Kürtler ve İranlılar da aynı şekilde. Araplar daha sonra bir kısım. Genelde bir hikayeden bahsettikleri zaman kökende Hindistan'da ya da işte Çin'de bir bağlantısını görmemiz mümkün. Buna ticaret ilişkileri deyin. Çingenelerin M.Ö. 1200 civarında Indus Vadisinden kovulup hikayeleri taşıması deyin. Ondan sonra... Arada kızılıp verme İpek ipek yolu deyin, deniz yolları deyin, Basra hattı falan bir şekilde bir geçiş mümkündür. Ama Şahmaran'a isim vermek dışında dışarıdan eklenen, getirilen bir şey yok. Yani öyle İtalya'da küresel bir şey yok, bir manası tanımı yok. Hatta binbir gecede, hatta binbir gece biraz daha taşıma olabilir. Daha evvelindeki Türk-İslam hikayelerinin içerisinde bile bahsedilince Şahmaran'la hep buranın yaratayım Rumi bir canavarmış gibi karşılaşıyoruz. Ki en büyük etkisinde en çok hikayesini aldığı yeri de ben genelde gorgonlar olarak görüyorum. Hatta Medusa'nın yılan başta olmasını, bunun kuyruğundaki ısırgan tarafı olmasını diye gösteriyorum. Bir yandan hani yılan tanrılardan ve yılanın bilgiliğinden bahsettik. O birazcık daha Hitit kalıntısı gibi duruyor. Çünkü bir tanrı aynı zamanda. Bir yarı tanrı ya da insanüstü bir paranormal bir yaratıktan bahsetmiyor sonuçta. Yani bir DT değil, gerçekten bir tanrı olarak karşımıza çıkıyor. Etrafına sığılmış bir hikaye var. Bir de çok ilginç başka bir tane not var benim önümde. Şu meşhur bir bir iki tane alıntı yaptığımız zaman zaman geriye dönüp baktığımız bir şey var. Bir kitabımız var bizim. Bunun internet üzerinde de online çevrimiçi versiyonu kopyasını da bulabilirsiniz. Kendi yani inceleme şansınız da mevcut. Kazvin'in Meşhur bir Mahlukiyat ve Garayibül Mevcudat kitabının içerisinde Şahmeran geçmiyor mesela. Pakistan Hindistan coğrafyasından İran'a kadar, Mısır'a kadar götüren bir şeyden bahsediyoruz. Ama bunun yanında da Türk Kulup kitabının içerisinde bir Mari kahkaha diye bir yaratıktan bahsediliyor. Kahkaha meşhur, belki Evliya Çelebi falan okuyanınız vardır. Yanlışlıkla ciltlerin <gülüyor> arasında kaybolduğunuzda. Karşınıza çıkacak bir böyle bu arada Semerkant kökenli tam bir Orta Asya Türk İslam kültüründen gelme bir deyim, bir coğrafya bir bölgeyi anlatıyor. Kahkaha kalesi, Kahkaha diyarının ee, bir sultanı hikayeleştirilip anlatılır. Yani o binbir gecenin içerisinde bir gördüğünüz bir şey değil ama bir kahkaha diye bir bölge var ve hiç komik değil. Orada. <gülüyor> <gülüyor> Adını da oradan almıyor. Güzel. Ee, Afganistan civarında bir alandan bahsediliyor burada. Onun içerisinde mağarı kahkaha dedikleri kahkaha bölgesinin dev yılanı şeklinde geçen bir kadının hikayesi anlatılıyor. Yani bir dişi bir yılan kadının karakteri anlatılıyor. Onun dışında ama bir ekstra bulduğum bir şey yok. Buna hem çok Yunanlı hem çok Türk hem çok Kürt ve hem çok Acem diyebiliriz bu evet. hikaye bu haliyle. Çünkü şeyde de yok. Kafkaslarda da yok. Baya bildiğiniz Misaki Milliye'nin içerisinde <gülüyor> bir hikaye yok. <gülüyor> ee, en çok karşımıza çıkan ve beni çok şaşırtan şey de bin senesinde ya da bin yüz senesinde yapılmış olan minyatürler o ana kadar kadınlar ya da işte dişiler ya da yaratıklar tasvir edilirken, insan suratı yapılırken genelde Orta Asya ya da Turani yüzler çizildiği halde yaratıklara ya da tasvirlere Şahmara'nın gözlerinin gerçekten bir Rum kadını gibi büyük olması Diğerlerinin çekikken çok karakteristik bir formla ayrışması. Badem gözlüyoruz. Yani. Yok badem dedim. Ya. Badem çok iddialı. Fikret olur. Otyam çizmiş diyor yani. yani böyle yani. koca gözlü kadınlara. Ya yani, yuvarlak gözlü diyelim. Yani diğerleri çekik, silitay evet. tabir ettikleri. Biraz daha tatar gözü gibi de, gibiyse. Buradaki minyatürde şahmarını gördüğünüz Hı. anda şahmarının gözleri. Böyle hafiften bir şeyladır da tatlı. Bir şey var. Bir yuvarlak bir form var. Ama giyimi kuşamıyla, şapkasıyla, e, üzerindeki o üzerliği yeleğiyle falan andırsa da. Sadece yüzünün ifadesiyle bile e, Ayasofya'dan fırlamış melek tasviri gibi duruyor. Bir yerde. bunlar çok birbirini etkilediğini de düşünüyorum. Hı hı. Yani bakan insanlar da hikayenin kökeni nereden geldiğini çok iyi biliyorlarmış. Kendilerine ait yapsalar bile. Sadece Bizanslarda değil Selçuklularda da kullanılan, Osmanlı öncesinde de kullanılan bir motif olması itibariyle de o kadar dönüştürülmemiş olduğunu söylemeye çalışıyorum. Kubadaba sarayının içerisinde tasvirlerde işte e, bir kısım görülebilecek bir iki tane şey var. ...hala Şahmer'in. Şahmer'in Anadolu'daki ilk bu hikayenin yazılı örneği... ...15. yüzyılda görülüyor. Ee, şair Musa Abdide. Onun Camasp Namesinde görebiliyoruz. Ee, bu bir mesnevi. Ve şimdi burada tabii dille aynı zamanda... ...yine İran etkisini de bu hikayede net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü mesela ilk Camasp Name bu değil ama... Orada da mesela ilk Camaspname'de Şah Güstab'ın kainat ve yaratılışla ilgili soruları var ve İran mitolojisinde de ileri görüşlü ve hakim diye nitelenen Camasp'ın ona verdiği cevaplardan oluşuyor. Bir pehlevice risale o ilk Camaspname. Hemen onu söyleyelim o zaman. Şahmaran yok ama. İlk ama Şahmaran yok. <gülüyor> Yani ilk Camaz var, Şahmaran daha yok. Evet. İlk o yapılmış demek ki. İlk o evet. atılmış ortaya. Musa Abdi'ninki de işte bu 2. Murat'a övgüyle o dönemde başlayıp ondan sonra peşinden 3 tane temel hikaye anlatılıyor. Bu hikayelerden birincisi işte Camaz bile Şahmaran'ın hikayesi. Diğer iki hikaye ise Şahmaran'ın ağzından anlatılıyor. Ben hikayelere girmeden şeyi söylemek istiyorum. Şimdi... Binbir Gece ile ilişkilendirilir. Binbir Gece de işte hep böyle sanki çok Arap'mış gibi bir havada hani sunulur. Bir sürü insan ama bunun İstanbul'da toparlanıp bir Fransız'ın bunları yazdığını bilmez. Bunu söyleyen insanların çoğu bunu okumamıştır. <gülüyor> onu da ben iddia söyleyeyim. Türkiye'de Binbir Gece'yi okuyan insan sayısı bizim etrafımızdaki bu fantastik camianın içerisinde onu geçmez. İki tane kocaman cilttir. ...toplanmış, derlenmiş hali. Evet. Normalde 11-12 tane kitaptır ciltler. Tabii tabii. Onları yapı atıp, krediden... ...o ince tabii. ince ciltler. Onlar daha kolay. O öyle ufak ufak evet. hissediyorsunuz. Bizim Orhan Bahadır kesinlikle şey yapmıyor bu arada. Onlar nefret ediyordu onlar. Onlardan okuyamıyorum <gülüyor> ben diyordu bizim ona. Mesela kimse okumadığı, bilmediği için... ...bir fikri de yok. Ama atmaya geldi mi... ...mangalda kül bırakmıyorlar. Şimdi bu hikayenin geçtiği yerde... Ben bugün tekrarda okudum hı hı. bir defa e, şahmaran diye bir isim geçmiyor en fazla şahımaran gibisinden bir sıfat var birincisi yılanların şahı gibi bir de e, evet unutmayalım musa abdi bu camas namede Kadın olduğundan bahsetmez. Yani Şahmeran'ın ilk geçtiği yerde dişi değildir ya da erkeği değildir. Yani ne olduğunu bilemeyiz. Daha sonra bu dişilik meselesi gelir. Ama işte ilk anlatıda ya da çizimde ben bir kısım olduğunu şey Tabii. yaptım. ya yani dişil bir karakter olarak tanımlandığını gördüm. En azından işte belden yukarısı bir kadın altı yılan şeklinde. Şimdi demeye getirdiğim şu ki bu Binbir Gece meselesinde. Evet şimdi Şahmeran'ın hikayesinden bahsedeceğiz ama o hikayede göreceksiniz ki aynı... Şehrazat gibi iç içe geçen ve bir devam edecek olan sanki hiçbir zaman bitmeyecekmiş gibi ilerleyen hepsi birbirine bağlı hikayeler anlatma meselesi vardır. Yani bu iki şeyde biri Anadolu'da biri belki işte İstanbul'da hatta binbir gece hani yazılmış. Yazılmış bu hikayelerin böyle çok benzer bir tarafı var. Bir tanesi kendi hayatını ve diğer kadınların hayatını kurtarmak için binbir gece boyunca Bitmeyen hikayeler anlatan Şehrazat, diğeri ise kendine yarenlik etmesini istediği, yanından ayrılmasını istemediği Cemasb için anlatan Şahmeran. İki hikayede de küçük benzerlikler var ama şimdi hemen adını verip koymak lazım. Bir defa binbir gece sandığınız kadar arabik bir metin değil. Özellikle şimdi söyleyeceğim iki şeyle kendiniz arada bağlantıyı kuracaksınız. Birincisi yeraltı kraliçesinin sultanın adı Yemliha. Hı hı. kelime manasıyla ya da okunuşla benzeştirdiğiniz zaman Lamia'ya tekabül ediyor. İkincisi, Yemliha'ya ilk başta bu Hasip'tir. Oradaki karakterin adı Binbir Gece'deki. Yunanlı ya da işte Rumi bir bilge adamın Danyal'ın oğludur. Kendisi Danyal görememiştir Hasip'in doğduğunu. Böyle bir hikaye var girişte. Hikayeyi bir anlatalım istersen oradan devam edelim. Çok evet. biliyorlarmış gibi gidiyoruz. Şöyle söyleyeyim, Danyal adında bir tane bilge kişi Sahip olduğu bütün kitapları vesairelerin hepsini gözden geçirir ama bir kusuru vardır. Standart insana dönük bir kusurudur. Yine bu bin bir gecede olduğu gibi bir çocuğu yoktur. Kendisinin çok yaşlı bir çağında karısı amile kalır. Çocuğuna bir miras bırakma, bilgilerini insanlara ya da işte kendi soyuna aktarmayla alakalı bir kendince şeye düşer, kaygıya düşer. Bir de aynı zamanda bu çocuğu olmaması dolayısıyla ölümsüzlüğü de aramaktadır. Hı hı. Hatta hastalanıp ölmesinin arkasında da Tanrı'nın... Fazla karıştırdın sen bu ölümsüzlük meselesini deyip onu cezalandırması gibi de bir alt metin vardı. Anladım. Ya alt metin olarak olabilir mi? Metin içinde ben onu görmedim yakında okudum. Hatta 367. gün başlıyordu. Şehrazat aradı dört tane falan şey veriyor. Hadi gece oldu sabah görüşürüz falan gibisinden. Ben şey için söylüyorum. Tabi... Genel okuma. Yok, yok Musa Abdin'in şiirinde daha çok. Ben Musa Abdin'in şiirinde çünkü orada Cebrail ona hikmetler öğretir falan. Hmm, yok ee... Tabi tabii o ikisini de ama bu ikisini böyle paylaşarak anlatalım. Doğru. Yani hikayenin bütünü çıksın. Ee, hem de Galand'ın oradaki etkisini de görmüş olmak babında şey yaparsınız. Yani o metin düşünüldüğü kadar batılı, şeydi, doğulu bir metin değil. Aksine çok batılı anlatısı itibariyle yani sahneye tahayyül edip bahsetmesi itibariyle de çok batılı bir metin. Özellikle çeviri olduğu için bizde ekstra ekstra batılı. Fakat arada pırıltı namına da olsa bir iki tane şeye baktığınızda bu bir doğulunun aklına gelmez. O zamanki yaşayan insanın aklına gelmez. Diyorsunuz biz de antropolojik olarak geriye dönük okumaları yaptığımızda, karşılaştırmaları yaptığımızda öyle olmadığını, yaşayışların falan farklı olduğunu görüyoruz. Neyse hasip dünyaya gelir, Danyal ölmüştür. Tabi Danyal bu arada sahip olduğu bütün kitabı ilk önce oturup minicik özet gibi beş tane yaprağa yazar, beş sayfaya yazar. Daha sonra da bakar ben bunun daha özetini yapabilirim der. Bu arada çocuk doğmak üzeredir vesaire işte annesi hamile vesaire. E, Danyal bu sefer onları bir daha özetler daha küçük harfler ile daha da sık böyle daha e, rafine bir şekilde bilgi özetlerini bir tane sayfanın içine yazar bunu da miras olarak oğlu hasibe bırakmaya karısına emanet eder daha sonra da ölür e, ailenin durumu Danyal yaşarkenki gibi ilerlemez bir yandan da çocuk hasip okula gönderilir okumaz. İşe verilir bir yerde çalışmaz. Derler ki ya bu çocuğun biraz tutumlu vesaire bir şey olabilmesi için bir evlendir bakalım belki iş değişir. Evlendirirler. Gene bir balta yasap olmaz. En sonunda balta yasap olmak da komik geldi şimdi. Çünkü ra <gülüyor> evet. teklif ederler. Ve e, oduncular der ki sen ona bir tane eşek bir tane balta bir, bir şey al bizle beraber gelsin ekmeğini çıkarsın. Zaten Danyal e, efendi bizim çok sevdiğimiz büyüğümüzdü falan derler. Burada kelimesi kelimesine böyle geçiyor. Yani bu Türkçe değil burası. Zaten hissediyorsunuz da. Daha sonra da kendisi atlar gider. Daha da normal küçük bir yerde bir fırtına gelecek gibi yanlış hatırlamıyorsam kamp yaparlarken etrafta odun, ateş yakmak için odun toplamaya gönderirler bunu. Bu mağaranın bir tanesinin içerisinde bir kapı bulur. Standart Alaaddin hikayesi gibi. Hı hı. Bu bakır ağır kulplu şeyi, kapıyı açar. Aşağıda bir sürü küp olduğunu görür. Diğerlerine haber verir. Bu aşağı iner. Küpleri verirler verirler vesaire. Bunu bırakırlar. Orada giderler. Zaten herkesin çok sevdiği milletin bir umudu olan bir karakter değildir kendi yaşadığı toplumda hasip. Ondan sonra fırtına çıkmıştır ve fırtına da da hasibi artık ölmüştür kaybetmişlerdir. Geriye döndüklerinde yanlarında getirdikleri küpler o kadar fazladır ki e, ve o kadar kıymetlidir ki bunların hepsini satarak her bir oduncu kendisine e, birer tane dükkan satın alır ve işte refah içinde yaşar. Onların hikayeyle balansı da o kadardı. Devamında da hasip yer altında kalır ve çok karnı acıkır, şey olur bu olur. Gezinirken tüneller vardır. Bir tane yere çıkar ve çıktığı yerde de bir sürü sandalyeler dizilmiş vaziyettedir. Hasip üşenmez bunları bir şekilde bir sayar. 12 bin tane sandalye olduğunu ya da oturacak yer olduğunu görür. Ee, bu esnada da sağdan soldan böyle yer altında bir tane göl olduğunu düşünüyor. Gölün kenarında da bir adacık olduğunu düşünün, Hasip burada, adacığın üzerinde. Gölden böyle hafiften Lovecraft vari bir şekilde e, süzülerek çıkan insanlar olduğunu düşünüyor. Yani gövdelerinin altı yılanmış vesaireymiş. Onlar çok direkt olarak bahsedilmiyor. Daha sonra bunların hepsi de Hasip'in etrafını çevirirler, sorarlar, bakarlar. Sen nasıl bir insansın? Kimsin? Nesin? Vesaire diye. Ondan sonra da Kraliçeleri gelir bir anda görünür. Hasibe bir zarar vermezler. Aksine dost canlısıdırlar. Ve ee, işte kraliçeleri yani yeraltının kraliçesi olan Yemliha gelir. Ve Yemliha bildiğiniz şahmaran formatındadır. Belden aşağısı ya da işte göğsünden aşağısı ee, yılan. Üst tarafı akıllı bilinçli bir insan. Çok da güzel bir kadın olarak tasvir ediliyor. Yemliha Hanım bu mağarıkahkada olduğu gibi aslında Kaftahan'da evi vardır. Senede 3 aylığına. Yazlık niyetleri, buraya gelip gitmektedir <gülüyor> falan. E, bu arada tabii Yemli Hanım geldiği zaman, Yemliha Sultan geldiği zaman bütün o şeyi, kendi tebaası ona Yunanca ilahiler okurlar. Bu şekilde devam eder. Kendisi işte bilgelikten bahseder. E, eğer gitmek istersen tabii ki git. Ama yoksa ben sana burada e, müthiş şeyler öğretebilirim, e, bir marifet öğretebilirim gibi. İşte <gülüyor> yani bu Danyal'ın da Hazibim babasının da bir şekilde miras bırakmaya çalıştığı şey gibi bilginin kıymetli olmasıyla alakalı bir şeyler. Daha sonra yeryüzüne çıkar Hasip ve ondan sonra işte umulmaz bir hastalık tarafından ele geçirilmiş bir vezir, pardon bir sultan bir vezir hikayesine dönüşür. Şahmarı'nın ya da işte Yemliha'nın eti iyi gelecektir gelmeyecektir vesaire gibi bir şeyler. hangisi hangisinden alınmış o gerçekten bilinmez. Evet. Çünkü işte Antoine Galland'ın 1700'lerde yaptığı bu işi 15. yüzyılda da işte Musa Abdi bir Mesnevi'sinde yazmış. Evet. Oradaki hikaye şimdi burada senin söylediklerini biraz daha özetmen bir söyleyeyim. Hı hı. Çok benzerlikler var ama şöyle gelişiyor. Burada karakterimizin adı işte Hasip değil de Camasp ve ama babası Danyal. Danya ölümsüzlüğü arıyor. Aslında çok bilgili ama daha fazlasını istiyor. Cebrail de ona pek çok hikmet öğretiyor. Ama o illa ölümsüzlük diye tutturduğu içinde sonunda Allah bunu cezalandırıyor. Hastalanıyor. Ölmek üzereyken sahip olduğu bütün bilgileri bir sandığın içine kapatıyor. Kitliyor sandığı ve eşine diyor ki doğacak çocuğuma ver bunun anahtarını. O da anlasın. Fakat Çocuk doğuyor, çocuk camaz, pek akıllı bir şey değil. Buna veriyorlar bu bilgileri ama cık, bu hiçbir şey anlamıyor. ne o Hiçbir şey öğrenemeyen bir çocuk. Ne yapacağız, ne yapacağız? Bunun sonunda annesi işte bir tane eşek alıyor. Diyor ki git oduncularla beraber şey topla. Kes bile değil. Odun topla. Bu da gidiyor işte beraber gidiyorlar. Orada bir tane mağara buluyor. Mağarada bir tane yerde bir delik var. O deliğin işte şeyini açıyor. Üzerinde de bir taş var. O taşı kaldırıyor. Bir kuyu, kuyunun içi bal dolu. Hı hı. Buradan bal toplamaya başlıyor. Arkadaşları da istiyorlar. Bütün herkese balları dolduruyor dolduruyor. Ta ama içine girip doldurmaya devam etmesi gerekiyor bir noktadan sonra. Ve bal bittiğinde camas kuyunun dibinde kalıyor. Evet. Ben burada hemen şey da düzelteyim. Galant'ın binbir gecesinin içerisinde de küplerin içerisinde bal var. Evet. Hatta baltasıyla bir tanesini kırıyor bakıyor içinden çok ilginç bir bal çıktı falan değişik bir bal çıktı diye söylüyor ama balı satmıyorlar ya da bal değil o baya küpler var küplerin içerisinde dolu evet. o vaziyette bir de mesela bu biraz önce bahsettiğin öğeler var ya bunlar baya doğulu bizim kültürel olarak kodumuzda bulunan hı hı. E, evet öyledir diye kabul edeceğimiz tutarlı şeyler. İşte çocuğun çocuğa bir eşek bir yere gönderilmesi şuydu buydu. O konuşmalar falan mesela 1001 gecedeki çok daha çeviri duruyor bu yüzden. Evet. Bu şey Musa Abdi'nin versiyonundaki şey daha yakın büyük ihtimalle Galand'ın da elindeki kaynaklardan bir tanesi. Biri büyük ihtimalle. Şimdi bu balı sonunda bütün balı boşaltıyor arkadaşlarına veriyor. Kendisi kuyunun dibinde kalıyor. Bunlar da üzerine taşı kapatıyorlar. Çıkartmıyorlar ve eve dönüyorlar. Annesine de diyorlar ki kurtlar yedi. Mı? Ee, Yusuf peygamberin hikayesi vardır. Tabii, Doğru, tabii. Çok benzeşmiyor o. mu? Benzeşiyor tabii ki. Aynı zamanda Alaaddin vesaire de hepsi evet, aynı kökenden evet, geldi evet. zaten. Geride bırakılma. Ve Camazp kaldığı yerden çıkmanın bir yolunu arar. İşte bir tane bıçak gibi bir şey vardır. Onunla kazıyarak kazıyarak bir delik açar. O delikten mağaranın daha derinlerine gider. Orada senin hikayele yine benzeşen aynı şekilde bir suyun ortasında bir adacık vardır. Oraya çıkar. Çevreden yılanlar gelir. Ve yılanlarla beraber Şahmeran da gelir. Yılanların Şahı da gelir. ama o, Ve ona iyi davranır. Sorar sen nasıl geldin buraya diye onun oturur hikayesini dinler. O bütün bu hikayesini anlatınca bu sefer top Şahmeran'a geçer. Şahmeran kendi hikayesini anlatmaya başlar. Bulkiya onu buraya hapsetmiştir. Ve o başlar Bulkiya ile hem Bulkiya'nın hem Bulkiya ile kendi arasındaki işte yedi denizi aşan periler ve canavarlarla dolu hikayeleri anlatmaya Tabii Topona geçtiğinde Şahmeran'ın çok hikayesi olduğunu biz öğreniriz. Çünkü bu hikayeleri anlatması yıllar sürer. Camas eve gitmek ister bir böyle yıllar geçtikten sonra hikayenin sonuna doğru ama gitmesin diye bu sefer Cihan Şah'ın hikayesine geçer. Şahmeran. Şah yine yıllar geçer yeni hikayeyle beraber. Ama sonunda şey Camas yine sıkılır ve gitmek istiyorum der. Bakar durduramayacak. Bunun üzerine der ki o zaman der Yemin et. Benim yerimi kimseye söyleyemezsin. Bir. İkincisi de hamama gidemezsin. İki tane kural var. Buradan çıkarsan bu ikisini yap. Bu da tamam der. Çıkar gider. Fakat tabii yine aradan bir süre geçtikten sonra unutur hamama gider. Ve üzerine su geldiğinde herkes bilir ki Şahmeran'ı gören derisi pul pul olur. Evet. Derinin pul pul olduğunu görünce de halk onun Şahmeran'la tanıştığını, konuştuğunu bilirler. Bu sırada da Padişah Keyhüsref çok hastadır. Veziri Şehmurt da hemen Camaspa buldurur. Onu konuşturur. Şahmaran'ın yerini öğrenir. Giderler Şahmaran bu ihanete rağmen kötü davranmaz Camaspa ve bilgi vermeye devam eder. Der ki, beni yiyeceksiniz. Der ki, iyileşmek için benim etime ihtiyacınız var. Padişahla sen benim üst kısmımı yiyin. Bu Vezir de benim kuyruğumu yesin der. Ondan sonra... <gülüyor> evet evet öyle de bir şey var. Vezir benim popomu yesin. Bu <gülüyor> Ve bunun sonucunda padişah iyileşir. Cağmasp da iyileşir. Şimdi onu açıklayacağım. Vezir ise ölür. Cağmasp da şu şekilde iyileşir. Bunu yedikten sonra zihni iyileşir. O hiçbir şey öğrenemeyen yani çocuk e, bilge, bilgiye ulaşır, bilgeliğe ulaşır. Ve e, akıllandığı için de babasından kalan şeyleri anlamaya başlar, okumaya başlar ve büyük bir alim olur. Bu hikayenin değişik versiyonları var. Ee, bahsettiğin gibi bu 15. 14. yüzyıldan evvel de geçen bir iki tane var. Parça parça benim elimde olduğu için söyleyeceğim. Birincisi e, mesela ek geliştirme olarak hani hamama gitmek ıslandığı zaman derinin bir anda e, o kul kul büyülü formunu olması. kaybedip bir yılan kahverengi balık gibi böyle pullu olması hadisesi var. daha çok ürpermek <gülüyor> olayına giriyor bence ürperim. Ama tavuk şeylerde derler, poposundalar derler ya tavuk derisi <gülüyor> öyle gısbump değil de evet. bayağı bir yılan işte şey var var. Ya ben burada hep şeyi düşünüyorum. Adam sedef hastasıymış. Bunlar sedef Cizem. hastalığını bununla karşılıyorlarmış gibi şeyler var. Şu an evet. Meren görmüş deyip şeyden Sedef'den, e, Sedef'i onunla karşılıyorlarmış belli ki. Bu işte yazar refleksi bu senin söylediğin hikayeyi böyle anlatmıyor. Şöyle diyor, söylüyor e, işte bir tane Şah var gerçekten. O şah da çok onulmaz bir hastalık e, tarafından ele geçirmiş vaziyette. Veziri de yani bir şekilde bir haber geliyor. Hekimlerden bir tanesi diyor ki marının etiyle ya da işte e, onun artık. Ondan yapılan çorbayla mı neyse artık evet. bir şekilde bununla geçirilebilir ancak diyor. vezir de hemen bu konu üzerinde çalışmaya düşünmeye başlıyor. Ondan sonra da e, şahmarını gören yerini bilen bir kişinin özellikleri vesaire nelerdir? Evet. Üzerine işte su geldi ya da bir hamama gittiği zaman derisinin değişmesi. Bu da aynısı işte bu Cahmasp ki daha öncesine Tahmasp dedi. Tesmahp gibi de adlandırılıyordu. İran şeylerinden meşhur evet. isimlerinden bir tanesi. İşte yani büyük büyük ve ünlü ve en bilge vezir olarak devam etmiş camas hayatına. Evet. Ondan sonra da bu mitolojide hep yeri var. Evet. Tarsus'taki versiyonu yani Tarsus versiyonu da camas olarak geçiyor. Evet. Tarsus'un büyük ihtimal buradan geçiştir hmm, Tarsus. Tahminen. Ee, neyse işte hamama gidiyor ve hamamda da o olduğu ortaya çıkıyor. Daha sonra yine gidiyorlar işte nerede olduğunu gösteriyor bir şekilde. Yani benim okuduğum versiyonda da aşık da oluyor bu arada. Şahmar'ının yanında senelerce kalıyor falan ama aşık da oluyor. Evet. Ee, bu arada burada Antik Yunan versiyonunda Herkül'le falan da bir şey de var, bir de var. Gene Şahmar'a benzeyen başka bir Gorgon yarattığın kadını. Neyse gittiğinde de şey söylüyor veriyor. diyor ki işte üç kısım yiyeceksiniz. E, i̇lk ısırığı ya da ilk etimi yiyecek olan işte şeysin, onu vezirsin. İşte ikinciyi eee şah yesin, üçüncüsünü de sen ya falan gibisin. Vezir tabii hemen atlıyor. İlki için şeyi söylüyor burada Şah yerse eğer iyileşir falan diye. İlk kendi atlıyor ve zehirleniyor, ölüyor. Ondan sonra işte şah kurtuluyor. Bu da dediğim gibi en sonunda akıllanıyor. Ya da şahmarın bilgisine sahip oluyor diye. Ben evet, bilgeliğini alıyor. Ama bilgelik sadece çok bilmek değil. Aynı zamanda bilgiye açık olmak demek hani yani Başka Tabii. açılara da açık olmak. O nedenle de daha sonra da vezir oluyor. Orada devam ediyor, gidiyor. Bunun bir Hitit versiyonu da var. Hı -hı. Teşub'un. Tam adını söyleyeceğim İllu Yanka adında bir ejderha yılan tanrıça var onunla bir mücadelesi var o da benzer özellikler taşıyor tabi bu kadar motiflendirilmemiş biraz önce bu konu ettiğimiz bahsettiğimiz bin binbir gecedeki Hemliya hikayesi hem öbür türlü işte Musa Abdinin hikayesi gibi şeyler genelde böyle Osmanlı'nın da artık işin içinde olduğu bir Türk-İslam kültürünün içerisinde geçiyor. Bahsedilen hikayeler de nedense onun e, kültür yapısında, onun sosyolojik durumunda, onun devlet yapısında ele alınıyor. Şahlar vesaireler. Daha eski versiyonu Hitit'te kendine göre başka bir şey e, oluşturmuş. O iş, orada işin içinden tanrılar, hem insanlar, hem canavar tanrılar var. Ama yine de ilk örneği gene burada oluyor, gene Hitit oluyor. Hitit, gene evet, Anadolu. Oluyor. Evet. Hatta Teşup onu direkt öldürmüyor, yeniliyor ilk başta savaşta da, daha sonra geri gelindiğinde işte. Etinden bir parça yenildiği zaman o büyü aşılıyor falan gibi bir hadisesi de var. Evet. İlla bir yiyecekler yani. E tabi kıymetli ama işte. Zaten bilgeliği ve şifa vermesini de böylece o yılandan gelen bütün özellikleri hepsini içinde barındırmış oluyor Şahmeran. Ya yemek aslında sindirmek gibi de olabilir yani onu tüketmek gibi de düşünebilirsiniz ama yediklerinden de eminim Beril Yani evet bildiğin yani kesip yerler onu. Yani kesip yerler olmasın <gülüyor> Hayır, <gülüyor> öyle bir de Anadolu ya bu kesin yemiştir yani bizim o adamlar onu yemiştir yani. Çok fena parçası kal mangalda böyle çıtır çıtır. da. Bu arada Tarsus versiyonu başka Tarsus versiyonu da erkek bu. Evet. ...hamamda işte o beyin kızına aşık oluyor falan... ...çatıda gezinirken bir anda çatıyı çökertiyor... ...devi bir yılan... E, ...kadınsı özelliği yok yani... ...tam şahmaran oluyor... ...Sultan of the <gülüyor> underground yemliha değil artık o... Evet. E, ...tam olarak orada geliyorsunuz... ...o yüzden hamamda Tarsuslarda bir güzel bunu şey yapıyorlar... ...çöküveriyorlar üzerine... ...öldürüyorlar... ...yılan kaya işte... E, ...şahmaran hamamı falan gibi şeyler var zaten... ...yani gerçekten bölgeler var... ...böyle isimli yerler de var Tarsus'un... Evet. ...bu Avrupa'nın melüsinesi vardır... Melusin derler ya da e, şey taze su e, ruhu, ruhu demeyeyim spirit ne oluyor işte perisi vesairesi ha, gibi bir şey. Ruh, ruh olur aslında işte? Taze şey yani su perisi, su perisi evet, yani, su daha çok şey. daha yakın duruyor. Bunun da mesela tarifi şeydir yılan veya e, balıktır. Bunda da e, şehre gelir ve şehirde gizlenir ama banyo yapma ihtiyacı duyar ve bir suyun içine girer ve orada zaten gerçek şeyi çıkar ortaya. Gerçek kimliği Bu da deniz kızına atıf oldu. Evet, söyleyecektim. biraz evet. Hem ona hem ona atıf. Ama öbürkünde de öyle ya. Yani Hı. şimdi karşılaşıp Şahmaran'la karşılaşıp işte suya maruz kaldığın zaman ortaya çıkmak var. Bir de aslında hani böyle bir şeyin Bence bu Deniz Kızı efsanesi veya hikayesi de aslında Şambalı. direkt olarak buradan çıkıyor gibi Ama geliyor. Ama yani o Yunanistan geliyordu hmm. vesaire. Orada mesela Lara diye başka bir efsane daha var. Gene o da galiba antik Yunan kökenli bir kelime. Türkiye'deki birçok kızın ismidir, bir kadının ismidir Lara. Geldi yerde işte hani sabun köpüğüne dönüşen hmm. bir peri kızı. Yani Tanrı değil, Tanrı Tanrıça değil de insan da değil ama deniz değil. kızı ha işte evet. yani deniz kızı siren gibi bir evet. şey orta bir form ama köpeğe dönüşüyor sevgilisiyle yani birlikte olamadığı için gibi bir hikayesi var. orada bir iki tane dönüşüm dönüşüm geçiriyor yani yer altına ya da dünyanın merkezine yolculuk da aslına bakarsanız buradan çok besleniyor mu değil? Ben şeyden sahneler bahsetmem. çok tutuyor çünkü hı hı. yani şahmaran yok orada ama daha sonra işte bizim hani bu teozofistler Ondan sonra e, spiritüalistler vesaireler kullanıyorlar yani Şangri'yle yer altına doğru bir uygarlık var. Oranın bir tane bilgesi var o bilgileri anlatıyor. Her altına tüneller var işte Kaf yazlığa gelen Şahmaran Yemliha hikayesinde olduğu gibi. Bunların hepsinin aslında çok ciddi bir etkisi mevcut bence. Şimdi bile var ya tartışılan işte yılan insanlar veya ha, reptalyonlar. reptalyonlar yani oradan geldiğimiz ilk atalarımızın aslında Dursun yılan veya ya. kertenkeleden ...olduğu yani evet. o cins yaratıkları olduğu falan filan gibi tartışmalar var. Ama yani, yani yıldız tozuyuz ya sonuçta hepimiz toplamda öyle en eskide. O yüzden çok da yanlış değil ama böyle safça yani. Bütün hikayelerin aslında baktığınız zaman hani bu Deniz Kızı'nı ben şeye benzettim daha çok. işte Deniz Kızı'nın ortaya çıkması şey bakımından yani bütün bu suyla birlikte ortaya çıkma aslında kökenine baktığın zaman suyla ilişkili olan bir yılan hı hı. kadın tanrıça olduğunu düşünecek olursak ilk örneğimiz tabi tabi e, sona geldiğimiz zaman da hamam bağlantısını oradan kurabiliriz rahatlıkla evet. evet onun yanında bir şey de varmış bu arada notlara bakınca o bahsettiğin gibi e, bunun ikiz olarak tasvir edilmesi de tasvir edilmesi de var mesela şahmaran çok Karakteristik çok belli bir tasviri var. Bin senedir değişmedi büyük ihtimalle. Bu bir sektör bu arada. Şahmara'nın resmini yapmak, işte o sığırlı seramik yapmak onu, bunu satmak, tabak yapmak, tabağı işlemek. Evet. Yani hakikaten taş değişti ama Şahmara'nın sureti değişmedi o kadar söyleyeyim. Bazen de deniz kızı olduğunu, daha arkaik olarak da deniz kızı olduğunu söylüyorlar. burada Hz Hazreti Muhammed'e gelip görünmesi vesaire gibi siren üzerine kurulmuş bir hikaye de var. Ama yani... Bildiğimiz Odysseus'u baştan ya da işte yoldaşlarını baştan çıkartan bir siren hikayesi gibi değil buradaki. Daha kıyıya bağlı bir siren. Hatta çok ufak böyle gene fonetik açıdan bir benzerlik göstereceğim. Mermaid, Maran, Mar olarak hmm. düşünecek olursak bağlantıyı yine kurabiliriz. Bir de bu deniz benzetmesinden şunu bana düşündürüyor. Tanrı Vişnu'nun gezdiği bir araç var. Genelde de denizin üzerinde gezdiğini görüyoruz. Bu tıpkı Buda'nın üzerine e, kapanan o çok başlı e, kobra'ya benziyor. Onun adı da şişa. Şişa adında bu ama bir araç olarak kullanıyor onu. Böyle bir yani organik bir şey ama bir araç. Ve i̇şte bunun üzerine binip öyle geziyor. Ve denizin üzerinde de o şişayla hareket ediyor. O da e, yine yılanlardan oluşuyor. Ya, muhakkak bir yani e, şurada bir kesinlik var. Muhakkak ve muhakkak bir su ilişkisi var evet. bunda. Bir yılan ilişkisi de var. Şimdi tekrar bir daha bakınca yılanın bulunduğu e, coğrafyalarda bu geçiyor. Mesela kuzey efsanelerinin içerisinde Şahmaran var bir yaratık görmüyorsunuz belki şeyin içerisinde görüyorsunuzdur. Okyanus var var gallerde, gal gallerde vesaire de var. Yani e, saymadık, etmedik ama. Yok. Yani Norst çok... tarafında böyle bir hikayenin olmamasını, kutupta olmamasını söylüyorum. Ha yani şey dişi var. dişi değil. Yani şahmaran ha. gibi değil. Yani şey var. Yormungandr, Yormungandr, Yormungandr Yormungandr Yormungandr var. var. Yormungandr Yormungandr yorm. ama baya yılan tanrı yani hani e, şey dişi filan değil yani. Yılan tanrısından öte böyle deniz ejderi gibi, deniz kızı gibi falan bir şey yok. Öyle bir hayal yok. Yok yok aynı öyle yani bu bambaşka bir oraya girdi diye evet, onu evet. söyledim yoksa denizde yaşayıp da insanlarla ilişkiye giren onlara söz anlatan filan bir şey değil gandır devasa dünyanın, dünyanın çevresinde depremleri tetikleyen dalgaları oluşturan bir yılan. Evet. O da o deniz canavarı gibi daha çok bana evet, geliyor yani öyle. bir tür balık. Ama işte gibi. bunların hepsinin arasında bu deniz canavarı, sea serpent veya işte deniz yılanı, kara yılanı, hava yılanı gibi hmm. bir sürü şeyi görebiliyorsun, izlerini görebiliyorsun her bölgeye evet. ait. Evet, evet ama yine de bizim şahmarlamız bir okyanus şeyi değil. Yani bizim şahmarlamız çok kesin bir şekilde ya da işte şahmaran diye tasvir edilen tasvir edilen yaratımız çok kesin bir şekilde kara ya da kıyı yaratığı. Gibi Öyle diyorsun ama bir gölün Hı. içinden çıkıyor. Ama göl de yani ama kara ama Suyun gölü. içinden çıkıyor yani. yani Suda rahat <gülüyor> ediyor onu... Ya şey gibi geliyor. Birazcık hani bu derinin pıllı olması, soğuk olması vesaire. Sanki ıslak ve nemli olduğu takdirde e, kuruyabilir, korumasız olur toprakta gibi. Öyle bir algı var. O da yaratmış olabilir. O yüzden hep suya muhtaçmış gibi olabilir. Yoksa işte hani su başında vesaire yılan görmenin de bir etkisi olur. Ama şunu demek istiyorum. Bir okyanus civarında görünen bir deniz, derin deniz yaratığı gibi bir formu Değil, yok. Evet. Aksine akıllı, aksine bilge, aksine yani böyle şah ama şah geçişi birazcık orada tuhaf geliyor bana. Çünkü hani mari kahkahalı çok doğru bir terim. Bana sorarsın. çok oturuyor. Ben sezgisel olarak doğru buluyorum bunu. Mesela ama şahmaranda bir hala bir yamukluk var. Hakikaten Tarsuslular galiba en doğrusunu görmüşler. Kadın ya da erkek olabilir ya da işte ne bileyim cinsiyetsiz olabilir, androjen olabilir vesaire olabilir. Öyle bir yapının içerisinde olabilir. Bir şahmaran sanki bir kişinin adı gibi geliyor bana. Yani şahmaran ama işte nasıl söyleyeyim sana Ayşe Şahmaran gibi Hı. bir şey oluyorum ben. Çünkü bir tek dişi olarak form olarak görünen bir şey yok, yapısı yok benim araştırmamda. Bir de en son olarak ekleyeceğim, biz Medusa'dan bahsetmedik. Yani biraz önce dedik ki Yunan etkisi var, e, Bizans etkisi Gorgon'dan var. Gorgon'dan bahsettik. Yani ben sadece yani, adını geçirdim, Ben yani çok fazla evet, şey evet. yapmadım. Şahmara'nın özellikleri arasında da o var mesela. Yani bir bakışta dondurması var, taş kesilmesi falan. Ama bunu şey olarak tanımlamıyorlar, korkudan mı? Hı hı. Yoksa şeyden mi? Etkileyicilik. Çok, çok beğenmekten mi? Yani böyle glans olarak söylüyorlar, bir bakış. Bu, bu arada şeyin gözlerinden mi bu taşıyor? Medusa'nın ya da Şahmara'nın yoksa sadece bütün görünümü itibariyle Şeyde, onu korkutuyor ya da işte buz kesiyor hı hı. onu da işte tam olarak ayırtlayamıyorsunuz büyük ihtimalle şaire edebiyatçıya kalacak olan bir şey o Ay. Medusa'dan hani Medusa'nın adını geçirirken veya Gorgonlardan bahsederken dedim ya, ya ya çok korkunçlar ya da korkunç hı hı. bakışlılar yani evet. e, öyle şey ki etkileyici ki bakışları Ama adam donup kalıyor orada ama çift yaşamlar yani bir de evlenen var mesela. Yani Shamaran'ın bu hikayesinde bir versiyonunda da Tabii o yılan da var. Yani mı? öyle korkunç olduklarından değil, sanki aslında çok güzel olmaları ama hani form değişikliği bir şey olabilir. şaşırtıyor bu çok Bu şeyle de olabilir. alakalı olabilir. Lanet, lanet ve yani yaratık lanet ilişkisi olabilir. Yani belki onlar da iyi yaratıklarda da bir lanete uğradılar da, dışkarleşmeden canavar söylüyorum. oldular falan şeklinde. Hı? Bu Kaliya ile savaşına bahsetmiştin ya. Ab, evet. e, o mesela orada bir lanetlenme hikayesi lanetle var. Lanetle belki de o korkunçluk geliyordur. Olabilir ama biz Anadolu'da bulunan ve evet isimleriyle, yakınlığıyla Fars etkisini de ister istemez hissettiğimiz bu güzel, etkileyici ve bilge Şahmeran'ın aslında bize yakın olan hikayelerde sıcakkanlı insana saldırmayan yani öyle bir özelliği öyle bir tavrı olmayan ve hikayeler anlatan sadece yalnız kalmak istemeyen bir varlık olduğunu görüyoruz. Ben bir tane küçük bir şey ekleyeceğim. İnsanlar genelde bu hikayelerden bu mitolojilerden bahsederken hep aynı hataya düşüyorlar. Onlar bir insanmış gibi ele alıyorlar mesela tanrıları vesairedir. Bir insan kaygısıyla harekete geçmek gibi bir yanılgıya düşürüyorlar, düşüyorlar. Şamvarı'nın hikayesinde de Şamvarı'nın bu kadar kolayca öldürülmeyi kabul etmesi, benim evet. eğitimi şöyle yiyeyim falan. Şamvarı'nın fiziksel bir formda olduğunu nereden çıkarttık ki şimdi yani? Belki onda onun kitabında vücuttan çıktığı zaman ölmek diye bir şey yok. Aksine şöyle... deri değiştiriyor ya. Evet. Hani, o kendisi işte ya bir tane derimi vereyim siz beni öldü bilin <gülüyor> diye dalga geçmiş de olabilir evet. yani. Bak, Çok güzel bir hikaye olur orada. Önemli bir nokta unuttuk. Ee, Şahmaranın ölmeden önce ruhunu kızına geçirdiği hmm. şeyi var, hikayesi var. Yani belki de kızına verdi al sen şunu unuttuk ben etimi da tarafa doğru götüreyim. Ben eti yani veriyorum bir yapacağım. Evet. Sonra tamam siz or arkada ses çıkartın oraya bakınca kaçarız buradan falan diye. Ya kızına kendi bedenini veriyor, ruhunu veriyor diyorsun ya. Yani hmm. üzerindeki o gömleği eski telek deriyi çıkarttığında Kızına dönüşüyor da olabilir. Aynen, evet, evet. Aynen. Yani, Ölümsüzlükten de bazı. Ölümsüzlük meselesinde bu don değiştirme, bir donunu onlara vermiş, yeni donuyla kızı olarak yaşamaya Hı. devam eden bir yaratık belki de. İnsanlar işte hani şeydir ya yani bu başka bir bakış açısı olsun diye. Bizim dinleyicilerimiz olaya birazcık daha eğlensinler diye söylüyoruz. Çünkü hani mevcut hikayeyi de başka bir yere taşıyacak olan şey de bu tarz evet. bakış açıları. Ben mesela bunun hikayesini yazmak isterdim. Bugüne kadar kalem oynatmadık fazla bu işte ama... Çünkü hep daha street level canavarlarla, cinlerle falan uğraştık. Böyle tanrı seviyesindeki yaratıkları konu etmedik fazla. Ama çok isterdim bunu ve son 3 dakikada şu masada dönen şeye baktığınızda, hikaye fırtınasına baktığınızda bayağı malzeme olduğu görülüyor. Vallahi ben yapmıştım. <gülüyor> Epey evet. de oluyor. 2008'de, 2008'de tabii ısırık 2008'de hmm. idi. E yanlış hatırlamıyorsam. Yani 2008 ya 2007. Benim bir hızmalı hatun diye bir denemem vardı da İstanbul Hanları'nda geçen. Bu arada İstanbul'un altında geçtiği söylenen 94 yapımı bir tane şeyimiz de var. Türkan Şaray'ın önünde evet. Ah Şahmeran. Zülfü Livaneli'nin galiba yönetmenliği değil mi? Güzel filmdir. Güzel efektleri falan da güzeldi. Türkan Şaray da çok iyi bir Şah Maran'dı bence. Böyle. Olmuştu. Olmuştu <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> evet biz bu hafta sizlerle yılanların şahını, şahmeranı ve genel olarak dünyadaki tarihteki yılan algısını anlatmaya çalıştık. Sadece altını çizdik bazı noktaların ilgimizi çeken daha çok araştırılsa günlerce konuşulup bitmeyecek bir Naferin. konu. Evet. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz.